1914, numaralı konu, meleklerin, Saad bin Muaz'a saygı göstermeleri, evet, hatırladığım kadarıyla Hazreti Peygamber önümüzde, biz de arkasındaydık, onunla beraber içeri girmek istiyorduk, Hazreti Peygamber içeriye girdi, odada Saad bin Muaz'ın cenazesinden başka kimse yoktu, onun üzeri örtülmüştü, sanki Hazreti Peygamber birilerinin üzerine basarak ilerliyor gibiydi, bunun için olduğum yerde durup ileri geçmedim,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 ta ki meleklerden birisi kanatlarından birini çekti de oturabildim dedi Hazreti Peygamber de bir ey ebaam ne mutlu sana ey ebaam ne mutlu sana ey ebaam ne mutlu sana diyordu